On dokuzuncu deva. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri, Esmaül Hüsna tabiri samedani'si ile gösteriyor ki, güzeldirler. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami âine-i samediyet de hayattır. Güzelin aynesi güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. O âinenin başına o güzelden ne gelse, güzel olduğu gibi, hayatın başına dahi ne gelse, Hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan o Esmaül Hüsna'nın güzel nakışlarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyette yeknesak gitse, nakıs bir ayna olur. Belki bir cihette Adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder. Ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefaate ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi, kıymetler ömrüne adabet edip, çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Fakat tahavvülde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat, kıymetini ihsas ediyor, ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Meşekkatte ve musibette dahi olsa, ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı, ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde her şey mükemmel bir efendiden sor, ne haldesin? Elbette, aman vakit geçmiyor, gel bir şeşbeş oynayalım. Veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi, müteellimane sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tuğle emelden gelen, bu şeyi meksik. Keşke şu işi yapsaydım gibi şekvaları işiteceksin. Sen bir musibet zede veya işçi ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor, ne haldesin? Aklı başında ise diyecek ki, şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum, fakat bu da geçer, her şey böyle çabuk geçiyor. Diye, manen ömür ne kadar kıymetli olduğunu, geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Demek, meşakkat ve çalışmakla, ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise, ömrü acılaştırıyor ki, geçmesini arzu ediyor. Ey hasta kardeş! Bil ki, başka risalelerde tafsilatıyla kat'î bir surette ispat edildiği gibi, musibetlerin, şerlerin, Hatta günahların aslı ve mayesi ademdir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak istirahat, sükut, sükunet, tevakkuf gibi haletler, ademe, hiçliğe yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavvül ise vücuttur, vücudu ihsas eder. Vücut ise halis hayırdır, nurdur. Madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetler hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sayır cihazatı insaniyeyi o hastalıklı uzun etrafına muavenet darane mütevecci etmek ve saniye hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. İnşallah çabuk vazifesini bitirir gider ve afiyete der ki sen gel benim yerimde daimi kal vazifeni gör bu hane senindir afiyetle kal 20. deva ey derdine derman arayan hasta hastalık iki kısımdır bir kısmı hakiki bir kısmı vehmidir hakiki kısmı ise şafi Hakimi Zülcelal Küreyi arz olan Edzahani Kübra'sında her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halketmiştir. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenabı Hak'tan bilmek gerektir. Dermanı o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar, su-istimalattan, perhissizlikten ve israftan ve hatattan ve sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur. Su-istimalattan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesaya ve o teselliye itimat edip, hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Ama vehmi hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir İpten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür, hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse adi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Bu behmi hastalık çok devam etse hakikata inkılab eder. Veham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar, kuvve-i maneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder zengin ise malı gider yoksa ya aklı gider veya sıhati gider 21. deva Ey hasta kardeş senin hastalığında maddi elem var fakat o maddi elemin tesirini izale edecek ehemmiyetli bir manevi lezzet seni ehat ediyor çünkü peder ve validen ve akraban varsa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 ve iltifatlarını kazanmasına çalıştığın zatlar hastalığın hükmüyle sana merhametkarane hizmetkarlık ettiklerinden efendilerine efendi oldun. Hem insanlardaki rikatı cinsiyeyi ve şefkati neviyeyi kendine celbettiğinden hiçten çok yardımcı ahbap ve şefkatli dost buldun. Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini yine hastalıktan aldın. İstirahat ediyorsun. Elbette senin cüzi elemin bu manevi lezzetlere karşı seni şekvaya değil, teşekküre sevk etmelidir. 22. deva Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptelâ olan kardeş, evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehli velayetten işitiyordum. Sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki ehlullah Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyeyi temin etmek için iki esası ihtiyaren takip etmişler. Birisi rabıtayı mevttir. Yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifedar fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayatı ebediyesine o suretle çalışmışlar. İkincisi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 ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor, gaflet senin gözünü kapayamıyor ve yarım insan vaziyetinde bir zata nefs-i emmare, elbette hevesat rezile ile ve nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. İşte mümin sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nüzul gibi hastalıktan az bir zamanda Ehli velayetin çilleleri gibi istifade edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer. 23. deva. Ey kimsesiz, garip biçare hasta, hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalpleri dikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbederse acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında Kendini Rahmanir Rahim sıfatıyla bize takdim eden ve bir lam'a şefkatiyle umum yavrulara karşı, umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedi bir hayattaki cennet bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Halik Rahimine iman ile intisabın ve onu tanıyıp, hastalığın lisanı ı ile niyazın, elbette senin, bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın, her şeye bedel, onun nazar-ı rahmetini sana celbeder. Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki, iman ve teslimiyetle ona intisab etmesin, veya intisabına ehemmiyet vermesin. 24. Deva Ey masum hasta çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara hizmet eden hasta bakıcılar! Sizin önünüzde mühim bir ticaret-i uhreviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti kazanınız. Masum çocukların hastalıklarını, o nazik vücutlara bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağ dağlarına mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i çocuğun hayatı dünyeviyesine ait çok hikmetlerle beraber ve hayatı ruhiyesine ve tasavfi hayatına medar olacak büyüklerdeki kefaret üzünüp yerine manevi ve ileride veyahut ahirette terakkiyat ı maneviyesine medar şırıngalar nevindeki hastalıklardan gelen sevap peder ve validelerinin defter-i amaline bilhassa sır şefkatle çocuğun sıhhatını kendi sıhhatına tercih eden validesinin sayfeyi hasenatına girdiği ehli hakikatça sabittir. İhtiyarlara bakmak ise hem azim sevap almakla beraber o ihtiyarların ve bilhassa peder ve valide ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve befakerane hizmet etmek hem bu dünyadaki saadete hem ahiretin saadetine medar olduğu divayatı sahiha ile ve çok vukuatı tarihiye ile sabittir. İhtiyar peder ve validesine tam itaat eden bahtiyar bir velet, evladından aynı vaziyeti gördüğü gibi betbaht bir velet eğer ebeveynini rencide etse azabı uhrevi'den başka dünyada çok felaketlerle cezasını gördüğü çok vukuatla sabittir. Evet, ihtiyarlara, masumlara yalnız akrabasına bakmak değil. Belki ehli iman madem sırrı imanla uhuvveti hakikiye var, onlara rast gelse, muhterem hasta ihtiyar ona muhtaç olsa, ruhu canla ona hizmet etmek İslamiyetin muktezasıdır. 25. deva. Ey hasta kardeşler, siz gayet nafi ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tevbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryak-ı kudsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Evet, dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya, adeta ehli gafletin dünya gibi büyük, hasta, manevi bir vücudu vardır. İman ise, o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp, hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kat'î ispat etmişiz. Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilacı ise, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye, ve lehviyat gayri meşrua otriakın tesirini men eder. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, gayri meşru keyiflere gitmeye mani oluyor. Ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tevbe ve istiğfar ile dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenabı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı kefaret üzünüp yapsın. Amin amin amin Alhamdulillahilladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah Laqad jaat rusul rabbina bilhaqq Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha ve afiyet-i edeban ve şifâihâ ve nur-ül ebsârı ve ziyâihâ ve alâ âlihi ve Bu kitap her derde dermandır. Tevafukat-ı latîfedendir ki Refet Bey'in birinci tasvitten gayet süratle yazdığı nüsha ile beraber Hüsrev'in yazdığı diğer bir nüshada ihtiyarsız hiç düşünmeden satır başlarında gelen elifleri saydık, aynen bu, وَهُوَ لِكُلِّ دَا اِنْ دَوَى cümlesine tevafuk ediyor. Haşiye, sonradan yazılan ihtarın iki elifi, bu hesaba dahil olamayacağı için, dahil edilmemiştir. Hem bu risalenin müellifinin Said ismine, bir tek fark ile yine tevafuk ediyor. Haşiye, madem keramet Aleviyede ve Gavsiyede, Sayidin ahirinde nida için vaz edilmiş bir elif var, Sayida olmuş. Belki fazla olan bu elif o elife bakıyor. Refet Hüsrev. Yalnız risalenin unvanına ait yazıdaki bir elif hesaba dahil edilmemiştir. Cay hayrettir ki Süleyman Rüştü'nün yazdığı nüsha hiç elif hatıra gelmeden ve düşünmeden 114 elif 114 Şifai Kutsiye'yi tazammun eden 114 Suveri Kur'aniyenin adedine tevafukla beraber, Wahwa li deva şeddeli lan bir sayılmak cijetiyle 114 harfine tam tamına tevafuk ediyor. 25. Lemanın zeyli. 17. Mektub olup, mektubat mecmuasına idhal edildiğinden buraya dırce dilmedi.